Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ana'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bugün yeni Çok meşhur bu. 40 tane ve önemli gördüğü hadisi topluyor burada. İmam Nehvi'den sonra yani onlarca İslam alimi günümüzde olsun veya eski alimler olsun İmam Nehvi'den sonra bunu şerh etmişlerdir. Dediğim gibi onlarca şerh var. En genişlerinden bir tanesi hatta Türkçe'ye de çevrildi bu. Camiül Ulumül Hikem diye i̇bn Recep'in 3 cilt. Yani 40 hadisi 3 cilt şöyle kalın olarak şerh etmiş. Meşhur. Bunun önemi şundan dolayı. Yani niçin alimler bu kitabı önem göstermiş? Normalde hadisler binlerce hadis var. Bukhari var, Müslüm var. Niçin özellikle buna? Bu böyle 40 tane seçkin hadis almış. Her mevzudan bahsediyor. Ahlak var içinde yeri geliyor, fıkıh var, yeri geliyor, itikat var. Yani genellikle dinin böyle bütün e, hatlarından bir şeyler aldığı için böyle genel çizgilerinden. O yüzden alimler buna önem göstermişler. İmam Nebevi Şafi alimlerinden meşhur bir alim. Bunun bir tane fıkıh kitabı var hatta el-mecmu diye. Alimlerin bazıları diyor ki eğer onu tamamlasaydı eğer onu tamamlasaydı fıkıhta ümmete imam olacak kitaplardan diyorlar. E, alışveriş kısmına kadar gelmiş fıkıhta 9 cilt. Yani Hı -hı. tamamlasa belki 30-40 cilt olacak. Ondan sonra zaten Mısırlı bir alim gelmiş onu tamamlamış o kitabı. 25 cilt olmuş ama tabii onun yerini tutmuyor yani. E, böyle bir alim kendisi. E, dediğim gibi imam Nevevi, Şafi alimlerinden. Onun kitabını okuyacağız. Onu şerh eden de işte günümüz ilimle uğraşan araştırmacılardan Nazım Muhammed Sultan. Kendisi ilimle uğraşan ilim ehli birisi. Kitap... Ha, tanıştınız onunla. Şeyh Mesele Şeyh Hüseymin de bunu şerh etmiştir günümüz alimlerinden. Meşhur bir kitap inşallah. İlk hadis, bin Birinci hadisimiz. Ameller niyetler iledir. Şimdi bu hadisi başa almış. İmam Nebevi'nin dışında birçok muhaddis, birçok fıkıh yazan, birçok insan vardır ki mesela hadis yazarken genelde bu hadisi öne alıyorlar. Bu adet olmuş artık. Yani tabir sahihse artık bu alimler arasında adet olmuş. Sebebi de şu. Diyor ya ameller niyetler iledir. E kitap yazmakta, tehlif etmekte bir amel olduğu için onu başa koymuşlar. Çünkü sen bundan sonra hangi hadis gelirse gelsin onunla amel etmeyecek misin? edeceksin. E niyet yoksa amelde o reddolunur. Yani amel, niyetsiz amel olmaz. O yüzden bunu başa koymuşlar. Bu artık adet olmuş yani. E, tabii e, önemi de çok büyük. Peki biz bunu nasıl okutacağız? Dediğim gibi bu Nazım Sultan bunu şerh etmiş ama biz önce hadisi anlatacağız. Arapçasını okuyacağız. Türkçeye çevireceğiz. Türkçesini veya okuyacağız alttan. Ben mesela diğer şerhlerden buraya gelmeden önce diyelim aldığım istifade ettiğim bazı noktalarda bu hadisle alakalı Bilgileri anlatacağım. Sonra Nazım Sultan ne demiş. Tabi Nazım Sultan'ın dediği her şeyi değil. Önemli gördüğümüz yerleri okuyacağız. Öyle ilerleyeceğiz inşallah. Tabi bu kitabın önemi de şu. Kişi en azından 40 tane hadisin fıkhını, manasını bilip anlamış olacak. 40 tane hadis yani. Sonuçları Sulan kelamı. Evet. Birinci hadis dedik. El hadisul evvel İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetler iledir hadisi. Şimdi an emiril müminin, Ebi Hafsun Ömer ibnil Khattab radıyallahu anh. Evet. Müminlerin emiri Ömer ibnil Khattab radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, o şöyle dediği, ee, onun şöyle dediği nakledilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Resulullah diyor bunu, şöyle buyururken dinledim. Ameller ancak niyetler iledir. Ve her kişi için ancak niyet ettiği şey vardır. Ameller niyetler iledir. Her kişiye ancak ne var? Niyet ettiği şey vardır. Buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Ameller ancak niyetler iledir. Ve her kişi için ancak niyet ettiği şey vardır. Her kimin hicreti Allah ve Resulü için ise Onun hicreti Allah ve Resulü için demektir. Her kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık yahut nikahlayacağı bir kadın ise onun hicreti ne için hicret etmişse onadır. Şimdi bu hadise genel bilgi verelim. Sonra şeyh ne demiş ona bakalım inşallah. Şimdi diyor ki innemel a'malu bin niyat. İnne ma var ya bu başındaki bu hasır ifade eder. Ameller sadece Niyetler iledir. Yani bu ne demek? Sadecelik var burada. Sadecelik. Yani niyetsiz amel olmaz. Şimdi burada bir soru. Burada ameller derken üç çeşit amel var diyebiliriz. Şöyle bir taksimat doğrudur. Kalbi ameller var. Dil ile yapılan ameller var. Bir de uzuvlarla, aleyküm bir de uzuvlarla yapılan ameller var. Doğru mu? Şimdi bu ameller, niyetler iledir dediğinde hangi ameli kapsıyor? Dil ile olan amel mi? Kalp ile olan amel mi yoksa uzuvlarla mı? Hepsi. Ayırmadığı için Hepsi. ne? Hepsi. O zaman sen dille bir amel yapacağın zaman veya kalp ile bir amel yapacağın zaman veya azalar amel yapacağın zaman ne olması lazım bu amellerde? Niyet olması lazım. Tamam. O yüzden bu hadis ayırmamıştır. Dikkat edin Ömer İbnül Hattab burada diyor ki Resulullah'ı işittim. Demek ki bizzat ne yapmış? bizzat ondan işitmiş almış. Hmm. Bilirsiniz hadisler çeşitli çeşitlidir. Bazen direkt peygamberden duyarak alır bir sahabe veya bir sahabe başka bir sahabeden duyabilir. Bu hadisten anlıyoruz ki Ömer bin Hattab direkt ne yapmış bunu? Peki. Peygamberden almış. Evet. Şimdi dedik ki ameller niyetleriledir. Kalbi amellerine örnek verebiliriz mesela. Tevekkül. Allah Allah'a tevekkül etmek, korkmak, değil mi? Allah'tan ummak bunların hepsine Kalbi ameller. Dil ile amellere örnek verebiliriz? Zikir. Zikir, Kur'an okumak, şu an yaptığımız sohbet vermek. Bunların hepsi ne? Amel. Uzuvlarla amel, maruf zaten. İşte namaz, oruç, evet. zekat gibi vesaire. Bunlar da ne? Azalarla amel. İşte bunlardan herhangi bir tanesinin olmaması, şey, bunların herhangi bir tanesinde niyetin olmaması, onu amel olmaktan ne yapar? Zikir. Çıkarır. Mesela diyelim ki şimdi bir insan, eee elinden bozuk parası düştü eğildi. Şimdi onun o fiili şeklen rükûdur değil mi? Ama onun o fiil ibadet mi diyebilir miyiz bu adam ibadet etti etmedi? Neden? İbadet niyeti yok. Değil mi? İbadet niyeti yok. O zaman heh, O zaman veya bir insan uykuda Allah dese şimdi bu dille bir Allah bir zikirdir. Şey pardon, Sübhanallah dese mesela. Bu bir nedir? İbadettir. Ama bunu uykuda söylediği için bu adamın o fiiline ne? İbadet etti. Demiyoruz. Neden? Niyet yok çünkü. Ha, bunu anladık. Mesela kişi e, sırf böyle zevkten dolayı işte canı istediği için yemek yiyecek. Değil mi? Bu insanın bu fiiline ibadet diyebilir miyiz? Hmm. İbadet diyemeyiz. Ama eğer niyetle birleşirse bu insanın fiili bu ibadet olabilir. Mesela e, Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki وَكُولُوا وَشْرَبُوا <يِين> ve için Doğru mu? Yiyin ve için. Bu Allah'ın emri mi? Emri. Şimdi kişi yediği içtiği zaman bu yeme içme fiili ibadet de olabilir. İbadet olmayabilir de. Nasıl ibadet olur nasıl ibadet olmaz? Eğer bu ayeti tatbik etmek için adam yerse, adam tatbik etmek için yerse bu ibadete dönüşebilir. Allah'ın bu hitabının gereğini yerine getirmek için yer ve içerse bu ibadet olur. Ama sırf işte zevkten dolayı, canı istedi, bir yemek yemek yemek yedi. Bu, bu adamın yaptığı ibadet olmaz. Mesela kişi yemeği içmeyi nasıl ibadete dönüştürebilir? Diyelim ki cihada gideceğiz. Ülkemizde savaş oldu. Biz kafirlere karşı ne yapacağız mesela? Savunmak için cihat yapacağız. E, ben de diyelim ki e, Yılmaz olarak zayıf, cılız bir insanım, güçsüz, kuvvetsizim. Yani düşman şöyle itse beni gideceğim yani. Diyorum ki ben yemek yiyip içim ki sırf ne olsun diye güçleneyim. Allah'ın dinini, yani ülkemizi değil mi kafirlerin şeyinden karşı kurtarayım diye. Bu niyetle bu ne olur yemek içmek? İbadete dönüşür. O zaman bir fiil, yani böyle mücerred olarak bir fiil bazen kişinin elindedir onu ibadete çevirmesi. Bu da niyetle alakalı. Değil mi? Niyetle alakalıdır. Benden bir şuna çok çocuğa ellerinizi getirebilmek için ibadet. Eee sağlıklı olmak lazım, çalışmak lazım. Evet. çalışmazsan ibadet yani Evet. Ibadet. şüphesiz. Lazım? En sağlıklı şekilde beslenmesi lazım. O da ibadet. Evet, yani. aynen öyle. Aynen öyle. Hani akıllı bir düşünceyle 24 saat ibadete bağlanılabilir yani. Tabi. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zaten diyor ya, Ya Rasulullah diyorlar, zenginler bizi geçti ilikte. Neden? Ya şimdi onlar da bizim gibi namaz kılıyor, oruç diyor. Yani aynı ibadeti yapıyor ama bir meziyetleri var. <Gülüyor> Para var onlarda. Veriyorlar onu da biz yapamıyoruz. Nebis Aleyhisselam da ne diyor? İşte çeşitli rivayetlerde farklı yollarda geliyor. Senin hanımına bir lokma yemek vermen dahi senin için nedir? İbadettir. Bir tebessüm etmen dahi ibadettir. Şimdi her hanımına lokma veren ibadet yapmış mı? Değil. Şimdi bazen insan neden hanımına evine yemek getirir? Hanımı onu eve almayacağından korktuğu için. Belki. Değil mi? Veya mecburi hissettiği için. Dini olarak bir mecburiyet değil. Yani şimdi evde huzursuzluk olacak, ama şimdi bu karının dırdırını çekemem mesela yemek getireyim. Bu ibadet olmaz. Halbuki hadise baktığın zaman hanımına verdiğin bir mu ibadettiriyor değil mi? Bakın işte burada ne oluyor? Niyet devreye giriyor. O yüzden zaten bütün böyle püf nokta burada zaten. Kişiye gelir, zaman gelir, gondola binmek bile belki bir ibadet olabilir. Nedir? Sen korkak bir insansındır. Önümde, yani mesela... Önünde de cihat vardır. Kendini cesarete alıştırmak için ona biniyorsundur. Bak o niyetinle beraber o ibadete dönmüştür. Anlatabiliyor muyum? Bu ibadete dönmüştür yani. Ama gondola binmenin zatı ibadet değildir. Ama ona terettüp eden yani onunla ilişkilendir, ilişkili e, e, ilişkilendirilen olay ibadete dönüşmüş olur. O da cihat vesaire. Anladık burayı inşallah bir sorun yok. Tamam mı? O zaman diyoruz ki bir insan var yedi, yemek yiyor, içiyor. Bunun fiili ne? Adet. Aynı insan aynı fiili yapıyor, ibadet olabiliyor. Değil mi? Aynı insan aynı fiili yapıyor, ibadet olabiliyor. Neden? Çünkü niyetten dolayı. O yüzden alimlerin çok güzel bir lafı var. Alimler diyorlar ki, Gaflet ehlinin ibadetleri adet, bakın Gaflet ehlinin ibadetleri adet, Adet ehlinin de uyanıklığı ibadettir. Ben bunu böyle Türkçe'ye çevirdim. Yani bu Arapça bir ibare de. Yani bu herhalde hoş olsa gerek. Gaflet ehlinin ibadetleri adet, adet ehlinin de uyanıklığı ibadet olur. Şimdi gaflet ehlinin ibadetleri adet ne demek? Yani düşünün ki mesela bir insan namaz kılıyordur. Namaz aslında nedir? İbadettir değil mi? Ama namazı Allah için değil de mesela kibirden dolayı kılıyordur. Veya işte babası zorladığı için kesinlikle istemiyor bu kılmayı ama sırf babası zorladığı için değil mi? Bu insanın artık yaptığı bu fiil adete dönmüş olur. Veya daha güzel bir örnek verelim. Mesela bugün doğuda çok var. Birçok kadın var kapanıyor. Neden kapanıyor bu kadın? Kesinlikle dinden dolayı değil. Sırf adet olduğu için. Halbuki kapanma bir ibadettir değil mi? Allah'ın emrini yerine getirmek adına yapılırsa. Bu gaflet ehlinin. Adetten dolayı yapan bu gahle, gaflet ehlinin o ibadeti ne oldu? Adet oldu. Değil mi? Adette, adette ibadet olur diyorlar. Nasıl? Yemek yemek bir adettendir. Değil mi? Ama sen onu ne yapabilirsin? İbadete <gülüyor> çevirebilirsin. Diyelim ki bisiklet. Bisiklete binmek bir adettir. işte insan canı ister, mübah bir şey. Binersin. Ama onu sağlıklı bir e, hayat yaşayayım da e, Allah inşallah bunun vesilesiyle yani ömrüm sağlıklı olur ki E, bu sağlıklı vücutta daha çok ilim öğrenirim, daha çok e, ilimle iştigal evet. ederim. Sağlıklı bir hayat yaşayayım ki daha çok davetlere koşabileyim, daha çok insanlara ulaşayım, hani vücut bir canlılık kazansın. Ne oldu? İbadete dönüştü. Anladık? Burayı inşallah. Evet. <gülüyor> bu şey Arapça... Nasıl? E, cümle. <gülüyor> Arapça değil mi? Hangisi? Evet, evet. Arapça. Hmm. Şeyh Hüseymin onu zikrediyor. Evet. Şeyh Hüseymin onu zikrediyor. <gülüyor> Alimlerin sözü yani. Alimler bu tespiti yapmışlar yani. Şimdi e, Şeyh Nazım diyor ki ilim adamları bu hadise gösterdikleri tazinden ötürüdür ki yazdıkları eserlere bununla başlamayı uygun görmüşlerdir. Bununla başlamayı uygun görmüşlerdir. Bu da ilim talep edenin sahih bir niyete sahip olması gerektiğine Dikkat çekmek içindir. bir Şimdi burada hem ilim öğrenmek için yapıyoruz bunu. Okuyoruz. Hem de bununla ne yapmak için? Amel etmek için. Buna dikkat çekmek içindir diyor. Abdurrahman İbni Mehdi der ki Bir kitap hazırlamak isteyen kimse Bu hadis ile ne yapsın? Başlasın. Başlasın. Abdurrahman İbni Mehdi alimlerimizdendir. Eylül Sünnet alimlerimizdendir. Bir kitap hazırlamak isteyen kimse Bu hadis ile ne yapsın? Başlasın. Peki. Bu hadis Muhacir-i Ummu Kays diye bilinen kişiden dolayı mı varit olmuştur? Şimdi Muhacir-i Ummu Kays e, lakabını alan bir tane sahabe var. Acaba bu hadis onun e, başından bir olay geçiyor. Onun bir fiili var ortada. Acaba onun üzerine mi gelmiştir bu hadis? Nebi Sassallam onun üzerine mi söylemiştir? Ne demek bu? Şimdi diyorlar ki bazıları bu hadisin Ummu Kays diye bilinen bir kadın ile evlenmek isteyip bununla hicretin faziletini elde veriyorlar. Etmeyi istemek yerine bu maksat ile hicret eden bir kişi dolayısıyla zikrettiğini zannetmişlerdir. Şimdi bazı alimler diyorlar ki bu hadis neden gelmiş? Sebebi ne? Ummu Kays diye birisi var. Bu başka bir beldede. Sahabenin bir tanesi onu elde etmek için bu kadını. Onu elde etmek için hicret ediyor sahabelerle. Bu kadını elde etmek için hicret ediyor. Allah Resul de bunu anlayınca bunun üzerine bunu söylüyor. O yüzden zaten hadise bakın ne diyor? Diyor ki e, her kimin hicreti elde edeceği dünyalık yahut nikahlayacağı bir kadın ise onun hicreti ne için hicret etmiş ise onadır. Şimdi bunun hakkında rivayet var. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Her kim bir şey isteyerek hicret edecek olursa onun için ancak o şey vardır. Bir adam Ümmü Kays diye anılan bir kadın ile evlenmek için hicret etti. O bakımdan o kimseye Ümmü Kays'ın muhaciri deniliyordu. Şimdi bu kadın Ümmü Kays ya. Kays'ın annesi. Ümmü Kays ya bu kadın. Onun için hicret eden adama bu lakab verilmiş artık. Yani demişler ki Ümmü Kays'ın muhaciri. Yani Ümmü Kays'a hicret eden adam. Türkçesi. Ümmü Kays'ın muhaciri deniliyordu. Bu taberani bir başka yoldan a meşten şöyle bir lafızla rivayet etmektedir. Yani bu hadisi. Aramızda bir kadına talip olmuş bir adam vardı. Sözü geçen bu kadının adı Ümmü Kaysidi. Hicret etmedikçe adamla evlenmek istemedi. Yani bu kadın şart koşuyor. Belki de bu kadına ne olur ya jestini ispatlama kadına istemiştir. Hani ister ya bu günümüzde de var yani jest yapmasını ister bir erkeğin. Yani. Ha, hani sevdiğini ispatlamasını ister. Bu da Allahu Alem onu yapıyor. <gülüyor> Bana hicret etmedikçe senin olmam. Çünkü belki kadın da gelebilir ona. Anlatabiliyor muyum yani? Ama bunu istiyor. Bunun üzerine adam da hicret etti ve o kadın ile evlendi. Hicret de ediyor. Evleniyor o kadınla da. Biz de o kişiye Ümmü Kays'ın muhaciri diyorduk. Evet. Bu hadisi Hafız İbni Hacer, Buhari ve Müslüm'ün şartına göre isnadı sahih olan bir rivayettir. Yani hadis, inşallah hadis sahih. Evet. Bu hadis hakkında genel olarak söyleyeceğimiz şeyler bunlardır. Bir de şurada önemli bir şey var. Niyet arkadaşlar. Şimdi niyet sözlük manası kastetmek demektir. Kastetmek. Mesela kasıtlı yapılan bir şeyin ismi nedir? Niyettir. Ama niyetin yeri nedir? Kalptir. Dille niyet dinde yoktur. Yani mesela çok yapılır bu. İşte öğle namazı kılacak mesela. imamın arkasında mesela. Der ki niyet ettim Allah'ın rızası için işte. Öğle namazın dört rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama. Şimdi bunların dinde yeri yok. Olmamasının iki yönlü yani belki birden fazla da öne, özel vurgu olarak iki yönlü delili vardır dinde olmadığının. Birincisi niyetin lügat manasına döndüğümüzde niyet ne demek? Kastetmek demek. Kast da ne, nedir aslan? Kalpledir. Bu birincisi. Aslında üç yönlü var. İkincisi Hadise baktığımızda Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam niyetlerden bahsediyor. Hiç dil, dilden bahsediyor mu? Dille alakalı. Dil mi? Dille alakalı da bir şey söylemiyor Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam. Ve baktığımız zaman Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam nice ameller yapmış hep hiç böyle dille söylediğini göremiyoruz. Peki niyet nasıl olur? Diyelim ki şimdi öğle namazı var, ezan okudu. Sen aldın elinde seccadeyi yere serdin. Niçin serdin seccadeyi? Namaz kılmak için. Yani ne yaptığını biliyorsun. Şimdi namaz kılmayacağını bilsen, yani namaz kılacağını bilmesen zaten onu sermezsin. Biliyorsun ki onu seriyorsun. İşte bunu bilmen, bu bilinçaltında olmanın ismidir niyet. Bu kadar. Niyet bu. Tamam Niyet budur. Yani mesela biz niçin uçağa bindik? Niçin ihram, ihramlandık? İşte <gülüyor> Medine'ye gitmek için, şey Mekke'ye gitmek için, Hac'a gitmek için. Budur yani niyet. Tamam mı? Niçin sahura kalktık? Oruç tutmak için. Bunların hepsi yani yapılan fiilin ismidir. O zaman niyetin yeri kalptir. Şimdi e, genelde bakarsınız mesela dille niyet edenler zaten mezheplere bağlı halk var. Ve mezheplerin alimlerine döndüğümüz zaman onlar dahi, onlar dahi niyetin yerinin kalp olduğunu söylerler. Mesela şafi alimlerinden İbn-i İd vardır. O da 40 hadisi şerh etmiştir mesela. Der ki niyetin yeri nedir? Kalptir, kalptir vesaire. Varsa hadis hakkında soru onu evet. alabilirim mesela, ondan sonra fıkhada geçeceğiz biraz. Şimdi mesela diyeyim, öğle namazını kıldık. Öğle namazını kıldık ee, ama vakiten haberimiz yok ikindi vakti olmuş ama öğle namazını kıldım. Ee, şimdi ne olacak? Sen şimdi öğle namazını kıldın ikindide kıldın ama bilmiyordun. Yani Kıldıktan yani sonra ben... anladın ki ikindide kılmışsın. Evet. Tam bir şey yok. Öğleyi niyet ettiğin için öleyip kal kalb kalbinde niyet yedi. olarak öğle namazı kılmak vardı. Ama e, vakit geçmiş. Şimdi sen öğle namazını kılmadın mı? Kıldım. Ha, vaktinde mi kıldın, ikindide mi kıldın? İkindide kıldım. E tamam, Vakti öğle geçelim. namazı işte o. Sonra bir de ikindi kılacaksın. He bir de. Bir de ikindi tamam. kılacaksın. Varsaydım ki yine biliyorsun kaçtı. Arabayla gelirken duramadın bir yerde ezan okuldu. Varsaydım yani. Ne olacak? Yine öğle kılacaksın, tekrar ikindi kılacaksın. Tabii mesela kişi ne diyor hadiste? Unuttuğu zaman onun kazası nedir? Hatırladığında onun kefareti nedir? Hadiste hatırladığında kılmasıdır. Bunda bir sorun yok yani inşallah. Ama diyelim ki ikindi namazının ikindi namazının girdiğini zannediyordun. İkindi namazının girdiğini zannediyordun. Ama girmemiş ikindi namazı. Kıldın ikindi namazını bu olmaz. Çünkü evet. vaktinde olmak zorunda o ayrı. İkinli kılın Yılmaz tamam. abdestin yokmuş, akşam okundu. Akşam e, okundu, aklına geldi tabi. Geldi. Gelmesi zaten işgal olmaz da geldi aklına. E, şey yapacaksın. İade edeceksin tabi. Bu, bunda ittifak vermiş. Önce sonrasını... Akşam, akşam namazından önce mi? Eğer namazdan sonra aklına gelmişse bir sorun yok. Namazdan Eğer önce namazdan gelmişse mi? sıralama. Sıralama gibi. Tabi. Önce, önce, Önce kılacaksın. Ha? Önce ikindiyi kılacaksın. Önce önce ikindiyi kılacaksın. Önce Tabii. Tabii. Önce ikindiyi kılacaksın sonra. Çünkü e, bu üzerine ittifak edilmiştir. Şimdi e, bu aslında namazda gelecek inşallah. Bu namaza da fazla kalmadı zaten. Namazın şartları var ya. Bu şartlarından bazılarını unutursan namazını iade etmen gerekmez. Bazıları vardır. Unutursan namazını iade etmen gerekir. Şimdi diyelim ki abdest namazın şartı mı? Şartı değil mi? Abdestsiz olma. Abdest olmadığı zaman namazın... Yok. Peki e, elbisenin temiz olması, bedeninin ve namaz kılacak mekanın temiz olması namazın şartından mıdır? Şartından evet. mıdır? Şimdi baktığın zaman normalde ikisi de şart. Ama bir tanesi vardır ki unutarak yapsan bir zarar gelmez ki biz bunu işledik hatırlarsanız. Bir tanesi vardır ki unutsan da, unutsan da evet. iade etmek zorundasın aklına geldikten sonra. Birincisi necaset olayı. Şimdi necaset namazın şartı. Bunu unutsan sonra aklına gelse ne yapacaksın? Namazını iade etmen gerekmez. Cibril hadisi buna delil. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Namazın ortasında ayakkabılarını çıkarıyor namazın içinde. Sahabeler de o kadar Allah Resulü'ne uyan bir topluluk ki onlar da namazın içinde çıkarıyorlar ayakkabılarını. Hepsi. Resulullah diyor ne oldu ya Resulullah seni gördük ayakkabılarını çıkarıyordun. Biz de bundan dolayı ayakkabılarımızı çıkardık. O kadar uyuyorlar yani. Resulullah diyor ki ben şundan dolayı çıkardım. Cibril bana namazda geldi haber verdi. Evet. Ayakkabılarında pislik var diye ben o yüzden çıkardım. Şimdi baktığın zaman Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam kaldığı yerden ne yapıyor? Devam. devam ediyor. O yüzden necasette bu affedilmiş. Eğer unutursan veya farkında değilsen namaz kılarsan namazını iade etmeyeceksin. Aksi halde o an namazı bozulmuş olsaydı kaldığı yerden devam edemezdi namaza. Halbuki Nebis al-Sınam kaldığı yerden devam etti. Yani, Ama abdeste gelince hadiste ne diyor? Mesela bu kadar Müslüm hadisi Ebu Hureyye'den gelir. Diyor ki hatta Sizden birisinin ta ki abdest alıncaya kadar hades olan birisinin ta ki abdest alıncaya kadar Allah namazını kabul etmez. İşte bu hadise göre alimler diyorlar ki unutsan da namazını iade et. Diyelim ki 10 sene önceki bir namazını unuttun. 10 sene önce. Bir namaz kılmadığını unuttun. Bir şekilde geldi aklına. Olur geldi yani sadık bir insan sana haber verdi veya o günü kameraya çekmiştin ki izledin bir gün kılmamışsın. Evet. Mesela 10 sene sonra bile olsa o namazı ne yapacaksın? Abdestsiz kılının hakkında gelirse iade edeceksin. Yine başka bir delil daha var Fatih abi. Şey sahabenin birisi mescide giriyor ee, ayağının şu arka tarafında kuru bir yer kalmış. Unutmuş orayı yıkamayı. Nebis Asalem diyor git diyor abdestini ve namazını iade edin. Abdestini ve namazını iade et. Yani o abdestsiz olduğu için iade etmiş oluyor. Ve ben bu konu hakkında ihtilaf yok demiyorum. Vardır ihtilaf Allahu u Alem. Ben bir ihtilaf şu an aklıma gelmiyor yani. Bu konu hakkında. Evet arkadaşlar fıkıhta en son nerede kaldık? Fıkıhta en son hayızda mı kaldık? Gusül yani bitti. ha Temin var pardon temimden sonra hayız ve nifas. Yani önümüzdeki hafta taharet bitiyor inşallah. Babu bu teemmüm. Şimdi arkadaşlar teemmüm farz kılınıdı İslam şey teemmüm eee abdeste bedel olarak kılınıdı. Yani su bulamayan bir insan ne yapacak? Su bulamayan bir insan teemmüm edecek. Eğer bu ona kolaysa. Şimdi sıfatı nedir? Tememm'ün sıfatı şu. Temiz toprak düşünün. Temiz bir toprak. Ellerini vuruyor. Şu avuçlarını vuruyor. Bu isterseniz normal abdestsizliği gider mi adına olsun, ister cünüplüğü gider mi adına. Aynıdır. Yani teğmümde normal gusülde ve normal abdeste fark var değil mi? Suyla alınan. Ama teğmümde bu fark yok. Gusül için ve normal abdest için teğmümün sıfatı aynıdır. Şimdi çeşitli rivayetlere göre bir sürü teğmüm şekli var. Bazı rivayetler zayıf, bazıları sahih. Biz tercih edilen şeyi söylüyoruz hemen inşallah. Ellerini vuracaksın temiz toprağa. Bir kere. Sonra bununla ne yapacaksın? Yüzünü ve ellerini. Üfleyebilirsin de. Rivayetler var böyle. <gülüyor> Üfleyebilirsin de. Yüzünü ve ellerini. Bu kadar. Temin bu kadar. Tamam kol, bayan, bayan, Yok yok. Hiçbir şey yok. Çok basit. Vuracaksın. Sadece işte bazı mezheplere göre sadece şu kol da var. Yani şöyle ve yüz. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Her şey 4 mezhebe göre de aynı. Ellerini vuruyorsun. Yüzünü Ve sembol, ellerine. Sembol bu içerisinde. Aha, tabii. Yani. tabii. Aslında abdest bile temizlik değil. Şimdi mesela bir insan tabii elini yüzünü sabunla yıkadın ama abdestsizsin diyemezsin ki elim yüzüm ayağım temiz. Bunların hepsi sembol dediği gibi. Şari ismi bunların sembol içinde şari ismi taabudi. Yani manası hikmeti belli olmayan ibadetler arasındadır. Tamam. Sadakanın mesela hikmeti bellidir. İşte fakirler ne olsun değil mi? Ama öğle namazı neden dört tekattı, neden 5 değil? Hikmeti belli değil. Tamam. Bunda iman edeceğiz yani. O yüzden zaten Allah ne diyor müminleri överken ne diyor Kur'an'da? Onlar gayba iman ederler. Biz gaybı sadece şey anlıyoruz. Gelecek değil. Aslında gayb, bilinmeyen her şey. Allah'ın bize sadık olarak verdiği haberlerin hepsi bizim için bilinmeyenlerin hepsi nedir? Gaybtir. Geçmiş bile bizim için bir gaybtir. Mesela Allah Kur'an'da Peygamber'e Meryem Aleyhisselam kısasından bahseder. Diğer ümmetlerin kısasından bahseder. Geçmişte olmuş değil mi bunlar? Sonra Allah en son der ki bunlar sana verdiğimiz gayb haberleridir. Hı hı. O yüzden mahfesine bunlar şey böyle... Tabii günahlar dökülüyor. Yani. şüphesiz. <gülüyor> <şimdi gülüyor> <adamları gülüyor> evet. Yani namaz kılıyorsun Tabii. Tabii şunu anlıyoruz sonuç döver. olarak. Tabii. Sonuç olarak yani hayır olduğunu, şey olduğunu şey yani. anlıyoruz ya. Yani evet. Birisi seni döver mesela, baban seni döver. Hep sonuç onlar Keşke ne yapardı dövmüş olsaydı. Belki Bu iki fetrey evet. yani. Bu da işte Buhari Müslim hadisidir. Ammar'ın hadisidir. E, diyor ki Daraba bi yere hil arda famsahabihi ma wajhu yere vurdu yüzünü ve ellerini. Ammar hadisidir, Buhari Müslim hadisi. Evet, iki kere vurursa caizdir diyorlar. Yani bir kere de vursan yüzüne, iki kere de vursan böyle. Ama ihtiyattan çıkmak için bir kere daha efdaldir. <gülüyor> evet. Tamam? Şimdi dört şartı var arkadaşlar teyemmümün. Birincisi suyu kullanmaktan aciz olmak. Suyu kullanmaktan aciz olmak. Peki bu acziyet nedir? Kişinin nasıl suyu kullanmaktan aciz olabilir? Yok. Bir, ya bulunamamasından, suyun bulunamamasından dolayı aciz olur. Allah da Kur'an'da ne buyuruyor? Felem tecidûme'en fe teyemmemu. Su bulamazsınız ne yapın? Teyemmü. Te Maide suresinde. Veya kullanmaktan dolayı ney? Zarar gördüğünü, zarar göreceğini bilen bir insan. Yani düşünün ki e, öyle bir ortamdasın ki dışarıdasın. Mahsur kaldın bir şekilde veya daha başındasın her şey olabilir. Hava çok fazla soğuk. abres alsan mahvolacaksın biliyorsun yani. Bunu biliyorsun. Bu da nedir? Bu ayetin Maide suresinin 6. ayetine nedir? Dahildir. Yani zarar vermekten korkmak. Yani bu zarar şu da olabilir. Düşün ki vücudunun her yerinde yaralar çıkmış. Doktor diyor ki su değdirmemeye çalış. Mesela örnek. Anlatabiliyor muyum? Örnek yani. Mesela buralarında yaralar vardır. Değil mi? Yani bir şeyle. Veya başında yaralar vardır falan. Temmim yapsan yüzün ellerin yetecek sana. Tamam? Zarar vermekten korkma gülerine. Biraz... Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve in kuntum merda veya alasef eee ve in kuntum merda veya alasefrin veya jaa ahadun bir seferi ise veya hasta ise Veya tuvalet yolundan gelmişse vesaire anlatıyor, anlatıyor, abdesti sonra diyor ki su bulamazsanız ne yapın? Evet. Tehimmümede. İşte dediğim gibi soğuktan, çok aşırı do soğuktan dolayı. Şey... Veya evet. susuzluk korkusundan, evet. Bir su var ki mesela, iki tane kap var, iki bidon su var veyahut da. İkisinden birinde biliyorsun ki eminsin ki biri zarar veriyor. Ha o gelecek ha. şimdi, ha. o gelecek. Şimdi ev veya bulunmamak neyle olabilir arkadaşlar? E, susuzluktan korkma. Şimdi dikkat edin. Bununla ilki arasında fark var. İlkinde dedik su bulamama. Bu adam su bulmuş ama ne? Susuzluktan korkuyor. Yani bir abdestlik suyu var ama içime suyu da ondan başka su yok. Biliyor ki mesela çölde veya ıssız bir yerde vesaire bu içse ki susuzluk çekecek. Şimdi burada Elif çok acayip bir laf kullanıyor. Diyor ki e, ilmi bir laf aslında. Diyor ki suyu diyor kendi nefsi için veya yoldaşı için veya şey veya eşyası için korkarsa eşyası için eşyası için nasıl korkabilir yani? Eşyası için korkarsa da suyu bulamama hükmüne girer diyor müellif. Hiç gelmiyor aklımda. Ben bunu Binek hayvan evet, hayvan. Yani hayvanı çok o da girer ona. Tamam? Ama di alimler diyor ama köpek mepek olursa boş vereceksin. Helak olsun. Gitsin zaten pistir. <gülüyor> Evet. ve alimler diyor ki e, suyu buldu ama çok pahalı yani mesela diyelim ki suyu bulamadın arıyorsun bir yerde buldun o adam da uyanık anladı senin su aradığını sanır ki bir şaşal kaç para kardeşim 150 milyon lira su sen trilyoner de olsan dünyanın en zengin adamı da olsan bazı alimlere göre ne yapacaksın almaman alman şart değil Bazı hallere göre de hayır çok zengin sen alırsın. Şimdi zengin olmayan için zaten bir şey, sorun yok. O almayacak o parayı. Yani adamın 500 milyonu bile olsa o 150 milyonu vermeyecek örnek. Bu örfendir tabi. Buna fiyatını öylesine koyduk. Ama çok zengin olsa dahi Allahu alem tercih edilen göre çok zengin dahi olsa o adam almak zorunda değil o suyu. Allah az Azerbecerli aslanı mükellef kılmaz ona. Zorunda değil teemmüdecek. Tabii bunlar ilmi uzun münakaşalar. Bunlar derilerindek bunlar karışık. Evet. peki şimdi bunu alimler çok konuşuyor su buldun bedeninin bir kısmına yetiyor bir kısmına yetmiyor mesela yarım bardak ne yeter en fazla elini yüzünü yıkadın ağzını burnunu çarkaldın belki bir de yüz yarım bardak su bunu kullanıp diğer kalan bölgeler için niyetlenip abdest mi alacaksın şey temin mi edeceksin yoksa suyu bırakacaksın Direkt ne yapacaksın? Teğmeme gideceksin. Yoksa o suyu alacaksın. Yettiği kadar yetti. Gerisi de Allah'a tevekkül. Üç şey var o zaman. Allahu alem burada tabii tartışmaları, fıkhı tartışmaları çok uzatmıyoruz. Allahu alem burada ihtiyaten en güzeli. Onu kullanacaksın. Kullandığın yere kadar. Sonra da bir de ne yapacaksın kalan diğer yerler için? Teğmeme edeceksin. Aslında bunun delili şu. Şimdi Allah diyor ki su bulamazsanız ne yapın? Teğmim Bu adam su buldu mu bulmadı mı? Buldum. Şimdi buldu desen eksik aslında. Bulmadı desen eksik. Diyeceğiz ki burada nisbi bir olay var. Kısmen buldu. Kısmen de ne? Bulamadı. Eksik kaldı çünkü. O yüzden diyorlar ki Allah madem ki su bulduğunuz zaman kullanın diyor. Biz Allah'ın dediğini yaparız. Madem ki Allah su bulamazsanız teğmim diyor. Kısmen de su bulamama hükmündeyiz. Teğmim de ederiz. Allah Azze ve Celle'nin dediğini yerine getirmiş olalım. Ama teğmimde sadece el ve yüzü yıkıyorsunuz. Tamam olsun. Sorun değil. Şimdi o teğmimim sorun değil. Yani e, burada sen su bulamama hükmünde misin Cüzen? Değil mi? Kısmen. Peki su bulamamanın hükmü ne? Teğmim etmek. Tamam. O zaman ben teğmimi ederim diye Tamam o yarın bardakta o zaman ne yapacaksın? Ayakları mı yıkeceksin? Yani Ellerini kurumasını falan... bekle canım. Çok uzun yani. Sorun değil o. O sorun değil yani. Sen çamur hissediyorsun da onu öyle düşünme yani. Biz geçtik değil mi? Aha, abdesti geçtik. Abdestin mesela parzları mı var, yani. var? Tabii. Tabii. Yani ağzını burnunu almazsın. Tabii ağzını burnunu almazsın. Mesela. Evet. Bazı şeyleri geçeceğim. Bunlar çok karışık uzun. onlar pek de gerekmez. Tabii niyet lazım dedik. Peki neyle temin edilir arkadaşlar? Sadece toprak mı yoksa yeryüzü maddesi olan her şey girer mi buna? Mesela kaya, çakıl taşı, şey sert ee, işte kerpiç minibir bir sürü şeyler var. Yer, yerden, yere ait olan. Sonradan yapılmış değil mermer gibi mesela. Bizzat yerin maddesinden olup ve yerde sabit olan doğal. Bunlarla olur mu? Bu çok tartışmalı, çok uzun. Tercih edilen görüş evet. Yani bir kaya partisinin eline vurup bununla adres alabilirsin. Bunun deliği Allah Kur'an'a diyor ki Sa'id ile Sizin Arapçada var mı Fatih abi? Sa'ide. Sa'ide. Çıkmak. Çıkmaya ne diyorsunuz? Bir şey diyor musunuz? Hala. Peki asansöre ne diyorsunuz? Asansöre. Arapçada mis'at derler. Sa'ide çıkmış. Şimdi Sa'ide çıkmak demek. Allah diyor ki çıkanla alın. Yani yeryüzünden çıkan her şey bunun bu kelimenin dahiline giriyor. Yeryüzünün maddesindense girer. Üzerinde hubar varsa tozdan eser varsa olur inşallah. Nebi sallallahu aleyhi diyor ki yeryüzünün toprağı bana temiz kılınmıştır diyor. O yüzden bazıları diyor ki toprak olmak zorunda yok. Ona bir sürü cevap var ama tartışmaya girmiyoruz. Peki teğmümü ne bozar arkadaşlar? Teğmümü e, normal abdesti suyla alınan abdesti bozan her şeyin yanında suyu bulma ne yapar? Abdesti bozar. <gülüyor> Suyu bulmak abdesti bozar. Suya, mesela bu kısa çok anlatılır. Adamın birisi cuma hutbesinde uyuyormuş, uykuya dalmış. Tam gözünü açmış. Hocanın şu lafına denk gelmiş. Eşek anırdığı zaman abdest bozulur. Adam da bunu almış her yere. Diğer köylere sağda solda ne kadar tanıdık varsa fetva vermeye başlamış. Arkadaşlar eşek anırdığı zaman abdest bozulur. Bunu da uygulamaya çıkmış birileri. Her böyle eşeğin anırdığını duyan köyde abdestli duran kimse yok. 24 saat eşek anırıyor. Adama da <gülüyor> güveniyorlar adres alıyorlar. Halbuki bu adam sonra tabi bu işgal olmuş demişler ya sen bunu hakikaten imamdan mı aldın? Evet nöbet evet. ya gidelim bu imama. Hangi köyde? İşte benim köyünde gitmişler imama. İmam demiş ya ben böyle bir şey demedim. O adam demiş ki ya hocam demiş ben uyandığımda vallahi onu duydum. Hemen imamın aklına gelmiş. ha Demiş sen tam ortasında uyandın ya. Hı hı. Halbuki ne diyormuş imam biliyor musun? Bir kısa anlatıyormuş. Adamın diyor ki birisinin çölde eşeği varsa eşeği varsa eşeğinde işte su var. Eşeği kaçtığı zaman ne olur? Bu adam suyu bulamadı. Değil mi? Hı hı. Bu teyemmüm eder. Teyemmüm etti. Eşek anırdığı zaman ne demek bu? Hı hı. Su geldi yani eşek geldi. Tam orayı anlatırken bu uyanmış. Eşek anırdığı zaman Halife İmam demiş eşek geldiği zaman onu kastediyor. Çünkü eşeğin geri döndü, suyun bozuldu. O yüzden şu çok tartışılmış alimler arasında. Su geldiği zaman abdest bozulur mu? Bozulmaz mı? Bu çok tartışma. He? Şimdi onu da gelecek. Namaz yadı olmaz tercih edilen görüşe göre biz diyoruz ki ihtiyaten ne yapsın? İhtiyaten abdest alsın bu insan su bulduğu zaman. Temmin olsun. Peki bir insan namazın içindeyse Namazın içindeyken suyu bulursa ne yapacak bir insan? Namazın içindeyken. Şimdi teğmümlü olarak namaza girdi. Bu ya o kadar güçlü ki bu ihtilaf. Ben şahsen çok böyle için içinden çıkmış değilim ama Allahu u Alem kalbimin daha çok meylettiği bu insanın namazına devam etsin. Yani abdest bozulmaz yani. <gülüyor> teğmümlü olarak namaza girmişse ve sonradan namazın içindeyken su bulunmuşsa mesela nasıl olur? Arkadaşı getirdi. Su getirdi mesela. Geldi su getirdi. O yüzden namazı bozulmaz. Devam eden namazı namazı tamamlar. O namazı sahiptir. O ayrı o mantık. Şunu delil getiriyor Allah kullandı diyor ki amellerinizi iptal etmeyin. Bu bir sayı olarak amele girdi. İpahar etmemesi gerekir. Bazıları diyor iptalden kastın ne? Münazarı uzuyor. Evet. Tabi mesela bazı mezheplere göre namazı da olsan bozacaksın. Hayzada gidelim inşallah 10-15 dakika daha. mümkün mü? Gidelim haiz adına. Evet. Şimdi haiz mevzusunu kitaptan okumayalım ya fazla. Yani böyle zaten kitaptan aslında okumuyoruz. Yani müellifin cümlelerine girmeyelim diyorum pek. Yani haiz kısmını şöyle yapalım. İslam'da alimlere zaten en zor 2-3 mevzu var. En zor, en böyle tarihte yorulmuşlar. Birincisi işte seyir secdesi mevzusu. ikincisi kadının haiz mevzusu. Üçüncüsü de işte alışveriş konuları. En böyle ağır olan mevzular. Bunun birçok sebebi var. Maalesef bunu kadınların da bir kısmı farkında değil. Aslında kadından çıkan kan 3'tür Şey dörttür. Dört türlü kan vardı kadından gelen. Maalesef kadınların hemen hemen yüzde belki bilmiyor bunu. Bu işgal oluyor işte. Kan bu kadar çeşitli olunca ve bu, bu hastalık olunca bazen gününde oluyor, bazen gününde olmuyor, bazen kesiliyor, aylarca gelmiyor, birden geliyor. Karışı karma karışık hükümler birbiriyle karışıyor, allak bullak oluyor. O yüzden bu çok zorlamış alimleri. Ama ama Allah'ım dostum, alimler bunun yıllarca uğraşmışlar, üzerinde nasları tahkik etmişler. Bize bazı sonuçlar çıkarmışlar tabii. Öncelikle diyoruz ki namaz 10 şeyden men eder arkadaşlar. 10 şeyden. Birincisi hayız yani. Tabii pardon, hayız Hayız on şeyden ne yapar? Men eder. Bir namaz kılmayı men eder. Ve namazı kaza etmeyi men eder. Yani etmemen, etmen gerekmez, etmemen gerekir daha doğrusu. Etmeyeceksin. Ayşe radıyallahu anı hadisi var bunda. Ne diyor? Biz biz hayız olurduk. Oruç orucu kaza etmekle namazı ise kaza etmemekle ne yapardık? Emrolunurdu. O zaman oruçlu bir insan, şey, hayızlı bir kadın namaz kılmayacak. Oruç vakti varsa oruç da tutmayacak. Ama oruç hayızdan sonra namazlarını kaza etmeyecek, oruçlarını kaza edecek. Bu Ayşe Radiyallahu'nun Bukharim üstündeki hadisi. Tamam. İkincisi oruç tutmayı arkadaşlar dedik. Oruç tutmayacak. Bunu anlattık. Üçüncüsü tavaf. Yine bu da Ayşe Radiyallahu'nun Bukharim'deki hadisi. Neb-i Saselem tavaf etmesini ne yapıyor? Kadının yasak diyor Kadın tavaf da edemez Kabe'yi harafta edemez. İcabaya girebilir mi? Hayızlı kadın e, mescide bu çok ihtilaflı bir mevzu. Mescide giremez. Hayızlı bir kadın mescide giremez. Kabe de mescit olduğu için mescide giremez. Şimdi şunu deli getiriyorlar. hacıların yaptığı her şey yap işte tavaf hariç falan. O yüzden meş, hacı mescide de giriyor. O yüzden kadın mescide de girebilir diye şey getiriyorlar da değil. Bunların hepsine cevap var. Çok uzun. Mesela e, Şeyh Bazmul diye var, yani, var var, var ya. ihtilaflı, i̇htilaflı. E, hatta bazı sahabelerden örnek getiriyorlar bazı kadınların girdiğine dair vesaire. E şimdi buna şöyle reddiye var, mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor kime, kadınlara bayram günü toplanmalarını emrediyor. hayızların namazgahtan uzaklaşmasını emrediyor mesela hadis. Diyor ki namazgahtan dahi uzaklaştırılmışsa kadın mescitten nasıl uzaklaştırılmasın. Biliyorsun bayram namazını çölde kılarlardı vesaire. Oradan bile geri tutulmuşlarsa bayram. vs. Bayramdan niye? Ya bayram Müslümanların toplanma günü, kaynaşma günü olduğu için Nebis Asal'ım emrediyor kadınlar dahi gelsin, toplantısınlar yani ya? Müslümanlarla. Ama hayızların, hayızları dahi emrediyor gelmesini. Ama hayızların musalladan uzak durmalarını söylüyor. Tamam. Kur'an okumak Ee, mevzusu. Bu çok ihtilaflı. Ama diyor ki raci olan görüş inşallah Kur'an tutmadıktan sonra, dokunmadıktan sonra Mus'haf'a dokunmadıktan sonra hayızlı kadın Kur'an okuyabilir. Özellikle al alimler diyor ki unutma korkusu varsa hayli hayli okuyabilir yani. Ama tabi kesinlikle Mus'haf'a dokunamaz. Bırakın hayızlı kadını abdessiz insanın da Mus'haf'a dokunması nedir? Haramdır. Ha, ihtilaf çıkmış mı? Çok zayıf ihtilaf çıkmış. Mesela Zahir alimlerinin İbn Hazim'den vesaire başkaları da var. Onlardan Kur'an'ı abdesti ellemenin caiz olduğunu söyleyenler olmuş. Bu tabi çok zayıf bir görüş. <gülüyor> Kur'an abdesti dokunmak haramdır. Hayızlı, haylaylı, haramzat. Nebi Sasır'ın muvattada sayı hadis var yani. Amr İbn Hazma yazdığı mektupta Kur'an'a tahir olandan başkası dokunmasın diyor Kur'an'a. Sahir rivayet alıyor. Tahir de umumdur. Hem abdesti alır, hem cünübülüğü alır, hem hayızlığı alır vesaire. Evet. Üçüncüsü Mustafa kaçıncı oldu bu? Neyse, sayaya gerek yok. Mustafa dokunmak. Bunu da anlattık. Mustafa dokunması nedir? Hayırlı kadının yasak. Şimdi bu ikisini ayırdı. Ne dedi? Kur'an okumak dedi. 2. Mustafa dokunmak dedi. Şimdi Kur'an okumakta dedik ki ha. Allahu alem, racı olan görüş. Kur'an okumada ezberden veya uzaktan bakarak Kur'an'ı önünde açmış dokunmuyor ama bakarak Öyle. okuyabilir. Bunda bir sorun yok. Ama elle yemez. Tamam. İşte mescitte e, Burada söylüyor ka, hay, Hayızlının mescide girmesi Hayızlının mescide girmesi Biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Eviyle mescitte bir pencere var Yani şöyle duvar pencere var ve Yani Evinden pe, e, mescide açılan Pencere var ha, Ayşe radıyallahu anh Hayızlı olduğunda anlatıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona ka, e, kavasını uzatırmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona kafasını saçlarını. Ayşe radıyallahu anh da evinden. Hayızlı mescide girmiyor, giremiyor. E, saçlarını tararmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dışarıdan. Saçlarını tararmış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona söylediğinde dermiş de, demiş ki Ayşe radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah ben hayızım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor? İşte istilaf aslında burada başlıyor biraz Fatih abi. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kafasını uzatıyor ya. Ayşe radıyallahu anh diyor ki ben hayızım. Nebi sallallahu cevabından aslında biraz ihtilaf doyuyor. Nebi sallallahu aleyhi diyor ki senin hayızın senin elinde değil. Birisi bunu caiz olduğunu anlıyor birisi haram olduğunu anlıyor. Caiz olduğunu anlayanlar nasıl anlamış? Diyorlar ki senin hayızın senin elinde değil. Yani elinin bir parçasının girmesinde bir zorun yok. Çünkü Ayşe radıyallahu anh neden ben hayızım diyor. İçine mi giriyor ki? Ha, elinde değil. Şimdi şöyle. Hayır, şimdi. şimdi bak Ayşe radıyallahu anh <gülüyor> ben hayızım derken neden bunu demeye ihtiyacı duyuyor ki? Zaten mescide girmemiş. Yani çünkü elinden bir parça giriyor içeri. Saçını tarıyor yani. Nebi SAS'dan diyor ki senin hayızın senin elinde değil. Yani o kadardan bir şey olmaz. Ebür alimler de tam tersi anlıyor. Diyor ki yani senin hayızın senin elinde değil yani. Şimdi sen hayırlısın diye mescide girmeyeceksin diye bir kaydı yok. Senin elinde değil. İhtilaf aslında buradan doğuyor. Ama diğer rivayetlerle topladığın zaman vesaire baktığın zaman Allahu alem tercih edilen görüş kadının mescide girmesinin caiz olmadığı yönünde. Evet, ferçten ilişkiye girmek Yasaklananlardan bir tanesi. E zaten ferş dışında ilişkiye girilmez. Bu ayrı. Ama kadına, bunu daha önceki derslerde anlatmıştık. Kadına yaklaşabilir kişi e, cima olmadıktan sonra. Evet. Peki hayız neyi? Birkaç tane daha yasak var. Onlar karışık. Onlara girmiyoruz. Ve yücubül guslen. Peki neleri gerektirir? Hayız gusletmeyi gerektirir. Bilmiyorum. Gusletmeyi gerektirir. Bakara suresine baktığımızda görüyoruz bunu. Buluh. Peki bir kadın veya erkek bu nasıl buluğa girer? Şimdi erkeğin buluğa girmesinin 3 alameti var arkadaşlar. Erkeğin. Kadını şimdi düşünmeyin. Erkeğin. Bir e, Ya ihtilam olur? İhtilam olur. Birincisi bu. Erkek ihtilam olduğu an o nedir? Buluğa girmiştir. Eğer ihtilam olmayıp da zekerinin etrafında eee Tüylerin yani kılların çıkmaya başlaması ikinci alameti budur. Çünkü bazı, mesela bazı çocuk oluyor belki 17-18 yaşına kadar ihtilam olmamış olabilir. Ama ihtilam olmamışsa onun e, zekerin etrafında kılların çıkmaya başlamasıyla o ne? Bulağa girmiştir. Diyelim ki bu iki alamet yok. 15 yaş. 15 yaşına girdi. zekenin etrafında kıllar çıkmadı hiç ihtilam da olmadı. Yine o insan nedir? Bulağa ermiştir. Kız, kız için düşünün şimdi. Kızda da ancak bu, bu alametleri düşünün ve bir daha ekleyin. Hayız olması. Hı. Hayız olması. Bu la girmiş alametlerdir. O yüzden ne diyor burada? Hayız buluğu ne yapar? Gerektirir. Hayız buluğu gerektirir. Guslü gerektirir. Tamam. Şimdi ben diyorum ki yasaklanan şeyler zaten 50 dakika oldu. Yasaklanan şeyler buraya kadar. Bundan sonra hayızın artık hükümleri, hiç hayızın hükümlerinden Yani kanın, kendisinin hükümlerinden bahsetmedik. İşte çünkü bu biraz karışık. Ona girersek sonuna kadar babın gitmemiz lazım. O da bir 25-30 dakika alır. O yüzden burada duruyoruz. En azından şey öğrendik. Hayız neden yasaklıyor? Bunları biliyoruz. Önümüzdeki hafta hayız var bir de nifas var. Hani dedik ya kadından çıkan 4 çeşitli kan var. Bu kanlardan bir tanesi hayızdır mesela. Bir tanesi nifastır. Nifas doğumdan sonra gelen kan. İşte önümüzdeki derste hayız ve nifası işleyeceğiz. Sonra tarat bitiyor inşallah. Ondan sonraki haftalar namaz. Var mı buraya kadar bir soru? Hayızla alakalı veya şeyle hadisle. Tamam inşallah. Allahu alemu sallallahu aleyhi